Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Risaletin 7. yılında Habeşistan'a hicret gerçekleşiyordu. Hazreti Cafer radıyallahu anh'ın öncülüğünde yüzün üzerinde mümin Mekke'den Habeşistan'a hicret ediyordu. Sessiz bir şekilde Mekke'yi terk ediyorlardı terki diyar ediyorlardı. Mekke'nin öncüleri Habeşistan'a bir heyet gönderiyor, kendilerine sığınan Müslümanları iade etmelerini istiyordu. Bu süreçte Hz. Cafer'in kendilerini savunması son derece etkili ve dikkat çekiciydi. Bir insanın diğer bir insan üzerinde etkili ve yetkili olamayacağını, bir toplumun diğer bir toplum üzerinde hakkının olamayacağını sade ve etkin bir şekilde dile getiriyordu. Hz. Cafer, biz köle miyiz ki, bizi geri götürme hakkını kendilerinde görüyorlar? Biz haksız yere kan mı döktük ki, bizim iademizi istiyorlar? Biz insanların mallarını gas mı ettik ki, geri dönmemiz isteniyor? Hz. Cafer, daha sonra dünkü cahiliye hayatıyla, bugünkü İslam üzere hayatlarını, arı duru bir anlatımla ortaya koyuyordu. Şöyle diyordu, Ey hükümdar! Biz cahil bir millettik. Putlara tapar, ölü eti yerdik. Fuhuş işler, akrabalık bağını keserdik. Komşularımıza kötü davranırdık. Kuvvetli olanlarımız, zayıf olanlarımızı ezerdi. İşte biz bu durumdayken, Allahu Teala içimizden bir peygamber gönderdi. Biz onun nesebini, Doğruluğunu, güvenilir oluşunu ve iffetini çok iyi biliyoruz. O bizi tevhid inancına, bir tek olan Allah'a ibadete, bizim ve atalarımızın taptıkları putları terk etmeye davet etti. Bize doğru olmamızı, emanete riayet etmemizi, akraba ile iyi geçinmeyi, komşaklarını riayet etmeyi, haramlardan ve kan dökmekten uzak durmayı emretti. Ve yine bize aşırı gitmeyi, bozgunculuk yapmayı, yetim malı yemeyi, namussulara iftira atmayı yasakladı. Tek olan Allah'a kulluk edip O'na ortak koşmadık. O'nun haram kıldıklarını haram, helal kıldığını da helal olarak kabul ettik. İşte bütün bunlar sebebiyle kavmimiz bize düşman kesildi. Bizi dinimizden döndürmek, eski putperestliğe çevirmek istediler. Onlar bize zulmünü artırıp dünyayı başımıza dar edince, mümünce yaşamamıza müsaade edilmeyince biz de hicret edip sana sığındık. Senin himayeni arzu ettik. Senin yanında zulme uğramayacağımızı umduk. Necaşi, Hazreti Cafer'in konuşmasından sonra kendi ülkesinde huzurla yaşayacaklarını söyledi. Müslümanlar rahatlamışlardı. Ola ki hükümdar Necaşi, Kendilerini Mekke heyetine teslim edebilirdi. Bundan korkuyorlardı. Ama tam aksine oldu. Hükümdar Müslümanlara sahip çıkıyor, özgürce yaşamalarına teminat veriyordu. Bir gün sonra Mekke heyetinin başkanı Amir bin As, Kral Necaşi'ye Hz. İsa ile ilgili Müslümanların iyi düşünmediklerini söylüyor. Böylece fitne sokmaya çalışıyordu. Necaşi Müslümanları tekrar çağırıyor ve Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili ne düşündüklerini soruyordu. Hazreti Cafer ise Peygamber Efendimizin onun hakkında bize getirdiğini söyleriz diyordu. O Allah'ın kulu, elçisi, ruhu ve iffetli Meryem'e ilka ettiği kelimesidir diyordu. Kral Necaşi bunun üzerine yerden küçük bir çöp alıyor, vallahi Meryem oğlu İsa senin söylediğini bu çöp kadar geçmez diyordu. Kabeşistan hicreti çok yönlü hikmetleri, manaları bağrında taşıyordu. Öncelikle davanın lideri, dava arkadaşlarının hallerini yüksek bir duyarlılıkla kolluyordu. Onların eza ve cefalara maruz kalmaları, büyük sıkıntılara uğramaları Peygamber Efendimiz'i daha bir mahsun ediyordu. Ayeti Kerime'de onlara bir sıkıntının dokunması Peygamber'in çok zoruna gider buyuruluyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlarına çok düşkündü. Onların sevinci onu daha çok sevindirirdi. Onların hüzünleri Peygamber Efendimiz'i daha ileri boyutta üzerdi. Şimdi Mekke müminler için tam bir zindana dönüşüyordu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşları için Habeşistan'ı işaretliyordu. Oranın emniyet yurdu olduğunu beyan buyuruyorlardı. Niçin Habeşistan'dı? Başka beldeler değil de niçin Habeşistan tercih ediliyordu? Habeşistan büyük bir ülkeydi. Bir kabile devleti değildi. Müslümanlar nereye hicret ederlerse etsinler... Mekke müşrikleri peşlerini bırakmayacaklardı. Bu nedenle sığındıkları yer kendilerini koruyabilmeliydi. Bu nedenle Habeşistan en uygun ülke olarak görülüyordu. Haliyle Peygamber Efendimiz... Habeşistan'ı tercih ediyorlardı. Daha önemlisi bu ülkenin hükümdarı adil bir insandı. Hukukun üstünlüğünü egemen kılan bir insandı. Mekke heyeti Habeşistan'a gelirken bir aile hediyelerle gelmişlerdi. Hediyeleri devlet erkanının üst kademesindekiler için getirmişlerdi. Böylece onları tesirine alıp arzularını gerçekleştirmek istiyorlardı özellikle hükümdar Necaşi'ye büyük hediyeler getirmişlerdi. Devletin üst düzey yöneticileri hediyelerin etkisi altında kalmışlardı. Mekke heyetini savunuyorlardı. Müslümanları en iyi bilenlerin Mekke heyeti olduğunu söylüyorlardı. Dolayısıyla onların taleplerinin yerinde olduğunu ve Müslümanların iade edilmesi gerektiğini dillendiriyorlardı. Necaşi adil bir insandı. İki tarafı dinlemeden karar vermenin doğru olmadığını söylüyor ve Müslümanların getirilmesini istiyordu. Ve Müslümanları dinliyordu. Hem dinliyordu hem de sorular soruyordu. Böylece konuyu bütün yönleriyle öğreniyordu. Sonunda da kararını veriyordu. Kendine sığınan Müslümanları kimseye veremeyeceğini, onları koruyacağını, onların verilmesi gereken ...hiçbir suçların olmadığını söylüyordu. Peygamber Efendimiz... ...Hazreti Caferi radıyallahu anı ...Müslümanların öncüsü... ...Reisi olarak belirliyordu. Peygamber Efendimizin... ...bize öğrettiği temel bir ilke vardı. O ilke... ...o esas liyakatti ehliyetti. Vazifeyi verdiğiniz insan... ...o konunun ehli olmalıydı. Peygamber Efendimiz... Hazreti Cafer'i belirliyordu. Biz Hz. Cafer'in ne kadar başarılı, ne kadar etkili olduğunu görüyorduk. Özellikle Necaşi'nin meclisinde Mekke heyetine karşı Müslümanları savunması tarihe not düşülecek boyutlarda bir değer taşıyordu. Konuşması kısa özlü ve konuyu berrak bir şekilde ortaya koyuyordu. Oysa karşısında bir Arap dahisi vardı. Amr bin vardı. Amr için diploması daha iyisi deniliyordu. Konuşmada en etkin insandı. Muhakemesi en keskin insandı. Böylesine güçlü bir insanın karşısında konuşuyordu Hz. Cafer radıyallahu anh. Önce kısa, özlü ve konuyu açık seçik ortaya koyan bir konuşma yapıyordu. Konuşmasına, kendilerine ilişkin suçlamaların kemelsizliğini ortaya koyarak başlıyordu. Üç hususu ön plana çıkartıyordu. Köle olmadıklarını, katil olmadıklarını, gasp edici olup olmadıklarını sorarak konuşmasına başlıyordu. Konuya böylece daha başında berraklık getiriyordu. Daha başlangıçta çok etkin bir konuma geliyordu. Sonra cahiliye hayatının nedenli bayağı ilkel olduğunu bir bir dile getiriyordu. Hemen sonrasında Peygamber Efendimiz'in ortaya koyduğu hayat tarzının, onun getirdiği esasların ne kadar değerli olduğunu ortaya koyuyordu. Müminlerin hicret etmeleri, Allah için terk-i diyar etmeleri tarihin altın sayfalarını oluşturuyordu. İman etmek Allah'a dayanmaktı. rahman Rahim'i veli edinmekti. En derin sevgiyle bağlanmaktı. Bütün varlığını ve Rabbi rahime bağlamaktı. Rabbani iklimin insanı olmaktı. Geçici dünya hayatında hayatı yalnız Rabbi için yaşamaktı. Onun bildirdiği esaslar üzere yaşamaktı. Rabbani esaslardan fire vermeden yaşamaktı. Hükümdar Necaş'in huzuruna girildiğinde secde edilirdi. Rabbani esaslara göre secde yalnız Allah'a yapılırdı. Allah'tan gayrısına yapılmazdı. Müminler kendi ülkelerini bırakıp gelmişlerdi. Diyarı gurbetteydiler, garip kuşlar misaliydiler. Alabildiğine zayıftılar, mağdurdular, muhtaçtılar. Ama bütün bu olumsuzluklara rağmen değerlerinden taviz vermiyorlardı. Necaş'in huzuruna girerken secde etmiyorlardı. Kral soruyordu, niçin secde etmiyorsunuz diye. Hazreti Cafer radıyallahu an. Biz yalnız Allah'a secde ederiz diyordu En ağır şartlarda En olumsuz durumlarda bile İslam'ın izzetiyle yaşıyorlardı Mümin kimliklerinden taviz vermiyorlardı Onlar çok iyi biliyor ve inanıyorlardı ki Hayat ve ölüm Allah içindi Onun rızasını kazanmak içindi Onun rahmetine vasıl olmak içindi Bedenleri nice çilelere maruz kalabilirdi Nice mahrumiyetlere düçar olabilirdi. Ama ruhlarının kanatlarını kırdırmazlardı. Yani güce değerlerine göre yaşarlardı. Onlar sabrın iklimindeydiler. Onlar sadık oluşun, sadakatin iklimindeydiler. Onlar hakka karşı boyunları kıldan inceydi. Onlar maddi imkanlarını infak ederlerdi. Onlar seherlerde istiğfar ederlerdi. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.